İstihare Duası Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'unun merfu hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sizden biriniz mühim işinin sonucunu, hayırlı olup olmamasını merak ettiği zaman farz namazının dışında iki rekat namaz kılsın. Namazdan sonra şöyle dua etsin. ve inni bi bi'ilmike ve estekdiruke bi kudratike. وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم An, bu alamr şerli fi dini, ve maâshi, ve âqabet âmri, âu fi âajl âmri, ve âajlhi, fâc rifhu âni, vâc rifni ânu, vâqdur lil khaira Ve sonra hakkında istihare, yani istişare yaptığı işinin ismini diliyle isimlendirsin buyurdu. Yani Allahumme Gerçekte ben ilminle istişare etmek ve senden hayrı dilemek isterim. Allahumme, senden hakkımda hayrı takdir etmeni dilerim. Senden yüce fazlığından isterim. Çünkü sen hüküm ve takdir edersin. İşi değerlendirirsin. Ben takdir edemem. Sen bilirsin, ben bilmem. Hakikaten sen her gizliyi fevkalade bilmektesin. Allahumme, eğer dinimde Yaşayışımda, başlangıç ve sonunda bu işin bana hayırlı olduğunu bilirsen, o işi bana hayırlısıyla hüküm ve takdir et, kolaylaştır ve onu bana bereketli kıl. Şayet dinimde, yaşayışımda, başlangıç ve sonunda bu işin bana şerli olduğunu bilirsen, onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne cihette hayır varsa, onu bana ver, kolaylaştır ve en güzeli takdir et. Sonra beni verdiğin nimetinle razı et demektir. Bu namazın birinci rekatinde Elem neşrah ve elem terakeyfe ikinci rekatinde kul ye eyühel kafirun ve ihlas surelerini okumak güzeldir.